Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve Muhammed Şöyle bir soru gelmiş Allah Resulü aleyhisselatü ve selam istihare yaptı mı veya yaptıysa nasıl yaptı? Günümüzde istihare rüyada görünen renklere göre yorumlanır. Yeşil ve beyaz Hayra kırmızı ve siyah şerre delali etmiş. Bunun aslı nedir diye soru sormuşlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam istihare yapardı. Ve istihare yapılmasını ümmetine tavsiye ederdi. Hatta onlara bir ayet öğretir gibi öğretirdi. İstiharenin üzerinde dururdu. Günümüz kanaati, İnsanlar diyorlar ki mesela ist önce istişare gelir, istişareden sonuç çıkmazsa istihare olur. Aslında bu doğru değildir. Doğrusu hem istişaredir, hem istiharedir. İstişare yani makul, aklı selim kimselerle danışmak, güvenilir kimselerle istişare et etmek ve özellikle istişare ederken ehil kimseleri tercih etmektir. Ve bu istişarenin üzerine yine istihare yapmaktır. İstihare de iki rekat, abdest alıp iki rekat namaz kılmak ve hemen selamdan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretmiş olduğu istihare duasını yapmaktır. O duayı yapma esnasında ya da o duadan sonra kalbin hissettiği kalbin kalp yani kalbin yatıştığı kararı vermektir. Yani rüya diyorlar bazıları, bazı ilim ehli diyorlar ki rüya görmek yani istihare yatıp yapıp uyumak bunun üzerine rüya görmek. Yani bu racih olan görüş değildir. Racih olan görüş namazdan sonra bu duayı yapıp bu duadan sonra kalbin yatıştığına karar karar vermektir. Rüya ile ilgili de bu haber alınabilir. Yani olabilir ki Allahu Teala kişi bunu yapar. O an kalbine doğ, doğmaz. Bunun üzerine yatar. İyi bir rüya görür. Bunu hayra yorumlar. Kötü bir rüya görür. Bunu şerre yorumlar. Ancak doğrusu duayı yaptıktan sonra kalbin hissettiğidir, yatıştığıdır. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam önemli işlerde istihare yapılmasını tavsiye etmiştir. Yani mesela birisi hicret edecek, etsin mi etmesin mi, bir iş kuracak veya efendime söyleyeyim kız alacak, kız verecek. Yani önemli kararlarda istihare yapılması isabetlidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu tavsiye etmiştir. Yani bunun için e, böyle bunu uzaklara atmak ancak e, tabiri caizse sıkışınca, tıkanınca buna meyletmek doğru değildir. Belki de Bazen kararlarımızda isabet etmememizin sebebi istihare yapmamamızdır. Bu sebeple istişareyi ve istihareyi önemsemek gerekir ve istihareyle hareket etmek gerekir ki Allah subhanehu ve teala bilmediklerimizi bildiği için hayrı ve şerri kendisi takdir ettiği için istiharede bize, istiharede de hayır istediğimiz için Allah Azza ve celle bizi bunda muvaffak kılabilir. Doğrusu, kalbin yatıştığı, istiharenin verdiği bir sonuçtur. En doğrusunu bilen Allah subhanehu ve tealedir.